...hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Merhaba, Harikç'ten Sanat Programı'na hoş geldiniz. Ee, gezegenin farklı köşelerinden size kültür sanat haberleri getiriyorum. Dünya genelinde haberler hiç iyi değil, Türkiye'de de öyle... En basiti pazartesi sendromu içindeyiz hepimiz. E, bu canlı yayında yine de dünyanın dört bir köşesinde olmakta olan e, Türkiye'yi ilgilendiren kültür sanat haberlerinden küçük bir seçkiyle başlayacağım. Sonrasında ise çalışmalarını New York ve İstanbul'da devam eden sanatçı Elif Uras konuğum olacak. Öncelikle bu kadar kötü gündem içinde bombalar, patlamalar dünyanın hem ekolojik hem politik olarak geçtiği berbat dönem içinde e, geçtiğimiz günlerde aldığımız bir haber. Türkiye açısından oldukça olumluydu. Geçtiğimiz hafta yani 3-9 Temmuz arasında Milano'da düzenlenen Uluslararası Müzeler Konseyi yani ICOM (kısı adıyla geçen Uluslararası Müzeler Konseyi Genel Konferansında ICOM'un başkanlığına bir e, Türkiye'den ünlü bir isim seçildi. Suay Aksoy. Kendisine başarılar diliyoruz buradan. Müzecilik alanının en önemli örgütlerinden biri ICOM açıkçası Uluslararası Müzeler Konseyi olarak geçiyor. Dünya çapında 115 farklı ülkede milli komiteleri mevcut. Suayaksoy zaten daha önce de İkom'un danışma kurulu başkanlığı yürütüyordu. 2007 yılından beri de İkom'un e, yönetiminde aktif rol üstlenen bir isimdi. Bugünden itibaren de Suayaksoy'u İkom'un başkanı olarak göreceğiz. Böylece hem Türkiye hem uluslararası müzecilik dünyasına yapacağı katkıları heyecanla bekliyoruz. Ee, sadece Su Ayaksoy değil Türkiye'den İKOM'un yönetimine seçilen elbette o başkanı oldu ama e, iki önemli isim daha var yönetimde. Biri sevgili dostum Burçak Madran Uluslararası Tarih ve Arkeoloji Müzeleri Komitesinin Genel Sekreterliğine getirildi. Bir, bir başka dost Afşin Altaylı ise. ...Uluslararası Kent Müzeleri Komitesi Genel Sekreteri seçildi. Hepsini tebrik ediyoruz. Ee, girişte de bahsettiğim gibi bugün asıl konumuz yine sevindirici bir haber. Ee, sanatçı Elif Uras'ın e, Pregnant Haleç 2 adlı e, eseri... ...dünyanın en önemli koleksiyonlarından birine sahip olan The Metropolitan ya da kısa adıyla Met... ...diye bilinen Uluslararası Müzey'nin daimi koleksiyonuna dahil oldu. Bu sevindirici haberi alır almaz ben de Elif'le bağlantıya geçtim ve onu canlı yayında program konuğu olarak ağırlıyorum. Hoş geldin Elif. Hoş bulduk. Merhaba Çelenk. Ee, öncelikle beni misafir ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür <gülüyor> ederim. Ee, seni İstanbul'da e, ken yakalamış olmak da benim için iyi bir şans oldu sıcağı sıcağına çünkü sen New York'ta eğitimini tamamladın. Öncelikle hukuk okuyordun ama sonra sanat alanında lisans hem de yüksek lisans eğitimi evet. yaptın. Ve sanata odaklanıyorsun uzun yıllardır. Çalışmalarını da İstanbul, New York ve İznik evet. de sürdürüyorsun. Şimdi hemen zaten konuyu İznik'e getireceğim. Ee, çünkü hem resimlerinde hem seramik işlerinde Doğu Batı çatışması e, bağlamında... Cinsiyet meselesi özellikle kadınların statüsünden evet. bahsettiğini söylenebilir. Ee, yine küresel bir neoliberal dünyadaki cinsiyet yapıları, sınıf farklılıkları gibi konuları araştıran işlerim var. Ee, seramik işlerinde modernite ve gelenek arasındaki çatışmayı ele aldığını belirtiyorsun çeşitli röportajlarında. İşte tam da bu noktada e, senin İznik'te yaptığın Çin'i çalışmalarından biri metropolitanın hem de İslam. ...koleksiyonuna ya da İslam eserleri diye tarif ediyorlar. Farklı adları var. Onların kalıcı koleksiyonuna dahil olduğu İznik'te İznik Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirdiğin evet. çalışmalardan biriydi bu. Evet. Bundan ibaret değil <gülüyor> çalışmalar. Hemen oradan e, gireyim. Yani nereden geldi bu merak seramik merakı, Çin'i, İznik nereden aklına geldi? Çünkü hmm. daha önceki konuşmalarımızdan hatırlıyorum. 2007 yılından beri oraya gidip, gelip düzenli olarak araştırma ve üretimde bulunuyorsun. Evet. Bu süreç nasıl gelişti? istersen buradan başlayalım. Tabii. E, söylediğin gibi ben seramik eğitimi almadım teknik olarak. E, seramik resimden geldim. Zaten işte bahsettiğin gibi Doğu ve Batı izlerini ve estetiğini bir arada barın, barın, barındıran, büyük cilalı minyatürleri andıran, anlatısal Resimler yapıyordum İznik'in estetik dili de ve de Hem de sırlı parlak yüzeyleri Bana çekici geldi ee, Bir de işte Doğu batı arasındaki kültürel melezleşme Konusuna ilgilendiğim için hani Bunun yansımalarını İznik'te görmek Özellikle ilgimi çekti İznik öyle bir yer ki e, Tarih boyunca hem Çin'den hem İslam sanatından Hem batıdan etkilenmiş sonra Batıda tak, taklit edilmiş. Ee, ben de öncelikle işte Osmanlı Sarayı'nın Çin porselenlerine olan ilgisinden yola çıktım. Adı üzerinde Çin'i, Çin'den geliyor. <gülüyor> ee, Çin porselenleri dönemin elit statü objeleri olarak kabul görmüş. Ee, ben de o yüzden önce vazo ve tabaklarla ilgilendim. Bir de daha kadını ve evi çağrıştıran objeler oldukları için vazo ve tabak genelde sanat, ...dünyasında da dekoratif bulunan e, şeyler. Ben bu ön yargıların dışına çıkmak e, istedim. Bir de kendi tasarladığım e, tabak ve vaza formlarını tuval olarak kullanmak istedim. O yüzden e, İznik, 2007'den beri İznik Vakfı'nın misafiri olarak atölyelerinde çalışma şansım oldu. Bu yüzden de sürekli İznik'e gidip geliyorum... Ee, orada da işte hem çamur hem araştırma geliştirme hem dekor bölümlerinde çalışan ve çoğunlukla kadın olan elemanların yanında yani onlardan öğrenerek zaman geçiriyorum. E, ...iş gücünün orada çoğunlukla kadın olması beni gerçekten etkiledi. E, bir de atölyede resim yaparken tek başına çalışmaya alışmış bir kişi olarak... 20-30 kadınla bir arada bir atölyede çalışmak... E, ...onların yaratıcı enerjisinden ve teknik birikiminden faydalanmak benim için çok önemli. O nedenle e, bütün işlerimde kadın hem görsel olarak hem de form olarak öne çıktı. İşte Metropolitan Müzesi'nin koleksiyonuna giren e, Pregnant Haliç'e yani hamile Haliç iş, iki işi de e, bunun e, sonucu <gülüyor> diyebiliriz. Hemen işe geçelim mi? Nedir bu pregnant e, haliç 2? Tabii şimdi işin kendisini radyoda görmeye <gülüyor> imkan yok. E, senin de üç buçuk yaşında bir çocuk annesi olduğunu da <gülüyor> <gülüyor> biliyorum. Evet. E, i̇şin kavramsal çerçevesinden, tekniğinden, süreçlerinden bize biraz bahsedebilir misin? Tabii. E, e, genelde İznik'te çalışırken benim için yani asıl amaç kendi, e, öz, kendime özgü formlar yaratmaktı. Mevcut veya geleneksel olanın e, dışına çıkmak istedim. Zaten... ...bu da... E, ...daha önce yaptığım işlerde... ...kadını daha çok cinsiyet rolleriyle... ...vurgulamıştım, burada... E, ...kadını anne olarak tasvir etmek... ...istedim, e, ismi de... E, ...Haliç motifinden geliyor... ...Haliç motifi İznik... İznik geleneksel olarak... ...hani bilinen... E, ...ve ince ve... <gülüyor> ...yapması, çizmesi zor olduğu için... ...yani makbul bulunan... ...bir e, motifi, hani bunu bir... E, formu yukarıdan aşağı bir helizon çizerek vazonun etrafında dantel bir giysi gibi ör örmesini istedim. Ee, forma gelince yani bunu yapmamın nedeni orada ...çalıştığım, hani beraber çalıştığım kadınlar bir bakıma... ...bir bakıma da benim e, içinden geçtiğim dönem. İznik'e işte belirli alanlıklarla gitmeme rağmen... işte ...her seferinde yeni bir evlilik, hamilelik ve çocuk haberi oluyor. <gülüyor> e, bütün kadınlar için önemli olan da... ...çocuk, iş ve ev arasındaki dengeyi kurabilmek. E, ama son yıllarda ülkemizde kadın vücuduna ve kadınların... ...ev dışındaki hayatlarına kısıtlamalar getirmeye çalışan... ...bir çok politik söylem oluyor... O yüzden ben de ideolojik bir alana dönüşen hamile vücudunu vazoya dönüştürerek kendime mal etmek istedim. <gülüyor> İnanılmaz peki kadınlardan nasıl tepki aldım? bütün bu üretim sürecinde onlarla birlikte çalıştığını tahmin ediyorum. Neler söylediler bize birkaç izleyici ve üretimin bir parçası olan bu kadınlar diyelim onlardan ne gibi yorumlar aldın? Ee, ya onlar genelde çok e, pozitif <gülüyor> yorumlar veriyorlar. Tabii her zaman çok destek oluyorlar, e, yardımcı da oluyorlar ama özellikle hani onları anlatan veya onların hani hayatlarına dokunan şeyler olunca tabii de tabii ki daha e, daha çok ilgi çekiyor. Kendilerine daha evet. yakın evet, daha yakın bulunduklarını evet. tahmin ediyorum. Harika. Peki buradaki üretim süreci için Saha Derneği'nden destek aldığını okudum. Evet. O nasıl gelişti? Çünkü biliyoruz ki bu Metropolitan Müzesi'nin koleksiyona dahil edilen Pregnant Hali Haliç 2 adlı yapıt. Aslında senin geçtiğimiz yıl Amerika'da açtığın e, kapsamlı bir serginin bir parçasıydı. Evet. E, orada başka işler de vardı İznik'te ürettiğin. Evet. E, hem Saha Derneği'yle ilişkin onlardan aldığın destekten hem de bu Amerika'da yine İzni'nin adını taşıyan İzni'nin mitolojideki adını e, sergiye ya başlık olarak seçtim bu sergiden de bize biraz bahsedebilir misin tabi e, biliyorsunuz Saha Derneği e, yurt dışın yani veya yurt dışında veya aslında yurt dışında uluslararası sergilerde e, Türk sanatçılara destek veriyor e, bu yani onların sayesinde bu üretimi gerçek, gerçekleştirme imkanım oldu o yüzden onlara da çok teşekkür etmek istiyorum ...burada fırsat bilip... E, ...2015'te... ...Amerika'da Connecticut eyaletinde... ...Andrech Müzesi'nde... ...bir sergi gerçekleşti... ...bu serginin içinde yalnızca işte... ...seramik işlerle yaptığım bir enstelasyon vardı... ...serginin ismini... ...İznik dediğim ...İznik'in e, Yunan ismi olan... Hı -hı. ...Niceya veya ben Naysiya orada. Nays nice, hoş. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ona benzettiği için Naysiya diyorum. O Naysiya koydum ve e, ismi bir mitolojik periden gel geliyormuş. O yüzden ben de e, Naysiya'yı antik çağlardan günümüze gelen... ...zamansız bir kadın karakteri olarak hayal ettim. O yüzden sergide hani kadın hayatlarından anlatılar gösteren... ...kabaklar da var... E, ...desenli... E, ...kadın formlarından... ...esinlenen heykeller de var... ...pregnant halici olduğu gibi... Ee, ...seramik yapan, zeytin toplayan kadınları anlatan anlatılar var. Bunlar biraz da antik Yunan'dan bu yana aynı topraklarda süregelen işler olduğu için... ...hem seramik hem zeytin. Ee, ama tarlada da bugün kadınları ön planda görüyorum. Evet. <gülüyor> Seramikte de öyle. Ee, o yüzden e, bu e, cinsiyet dönüşümünü bir şekilde altını çizmek istedim kadınlara... E, ...çağırıştıran formlar ve... ...kadınların gündelik hayatından... ...hikayeleri anlatarak. E, sergide ayrıca... E, ...ilk defa yaptığım bir... E, ...çeşme... E, ...heykeli var. E, çalışan... E, ...içinde devamlı su... E, ...akıp giden... E, ...bunu hem e, malzeme... ...doğurganlığı ve bereketi... ...sembolize ettiği için suyu hem bir malzeme... ...hem de ses unsuru olarak... ...kullanmak istedim. Ayrıca... ...ilk defa... E, Çin'i karolardan oluşan e, mekana özel bir duvar resmi e, hazırladım e, ve de e, bu serginin girişinde serginin temaları olan kadını seramiği ve suyu temsil eden daha anlatılsal bir resim oldu. Peki çok enteresan bir şey var. Şimdi e, burada da yer alan Pregnant Haliç 2 Metropolitan Müzesi'nin koleksiyonuna e, dahil edildi. Ama sanki Metropolitan Müzesi ile senin ilişkin zaten e, geçtiğimiz yıl Amerika'daki bu NYSEA sergisi evet. vesilesiyle zaten başlamıştı. Öyle birdenbire koleksiyona dahil edilmek iste, istene, istenerek kurulmuş bir ilişkiden söz etmiyoruz. E, okuduğum kadarıyla zaten 16. yüzyıldan. Bu sefer sen Metropolitan Müzesi'nin daimi koleksiyonundan bir Çini'yi... ...kendi kişisel sergine öncelikle davet etmişsin. Böyle bir bağlantı başlamış. Sonra onlar senin de katıldığın, senin, senin işlerin üzerine bir panel... ...düzenlemişler. Orada onların... ...küratörleriyle bir söyleşi gerçekleştirmişsin. Evet. Bütün bu Metropolitana Müzesi'yle... ...senin kişisel serginin öncesinde... ...başlayıp koleksiyona... ...katılmasına kadar işinin geçen süreç... ...nasıl gelişti? Nasıl diyaloglar... ...vardı? Onların Türkiye'deki... ...sanatçılara özel son dönemde... ...özellikle ilgi göstermeye başladıklarını da... ...bilerek bunu vurgulamak istiyorum. E, Metropolitan Müzesi'nde... E, ...bir... E, Dört sene beş sene oluyor herhalde önce bir yeni İslami e, eserler bölümü açıldı. Hani bunun açılışı sonrası e, yani burada da işte Türkiye'den e, koleksiyona dahil olmuş tarihi işler var. Halılar var, seramikler var. E, Ama bunun, güncel bir şey yok Güncel bir yok şey aslında. yok. E, güncel sergiler de oluyor. Hı -hı. E, öyle bir galerileri var. Evet. ...şu anda güncel bir sergi var mı emin değilim ama arada oluyor. Ama tabii tarih yani zaten metropatik için önemli... ...en yani çok ansiklopatik bir müze olması. Ee, bunun sonrasında hani o bölüm Türk sanatçılara yakınlaşmak için... On, ...onlar için bir e, yani bizim için bir gün düzenledi, davet ettiler. İşte konuşmalar oldu, oradaki küratörlerle tanışıldı. Öyle bir ilişki başladı. Onlar da Türk sanatçılarla ilgilendiler, tanımak istediler... Ee, Belki koleksiyonlarını geliştirmek istedikleri için hani şu andaki güncel sanat yapan e, sanatçıları buldular. Ee, onun sonrasında da e, benim sergi e, konsepti gereği yani o sırada Adiriş Müzesi'nde gerçekleşen bütün solo sergilerde tarihi bir e, boyut yaratılmak istendi ve e, o sergilerdeki... E, ...heykeller ve... ...genelde e, heykel üzerine... ...bir e, sergi grubuydu. Bu heykellerin... E, ...tarihi eserlerle veya... ...objelerle ilişkilendirilmesi... E, ...gibi bir... E, ...ortam yaratıldı. Ben de bunun üzerine... ...zaten hani İznik'te... <gülüyor> e, ...o Metropolit'ını düşündüm... ...İznik koleksiyonu olduğu için hemen... ...ve orada... E, Haliç motifi e, taşıyan bir tabak buldum ve onu rica ettik. Onlar da çok sevindirerek bizi kabul ettiler ve sergide öyle bir tabak sergilendi. Onun sonrasında da e, işte, e, İslam bölümünden küratör Deniz Beyazıt'la bir panel gerçekleştirdik müzede ve e, İznik geleneği ve e, onun sonrasında benim işlerimin onunla ilişkisi, gelenekle ilişkisi konusunda bir konuşma yaptık. ...böyle gelişti. Peki Metropolita'nın İznik koleksiyonu geniş bir koleksiyon mu? Bir şeyler söylemek ister misin üzerine bilmeyen izleyiciler, dinleyiciler için? Ben de çok bir şey bilmiyorum açıkçası bu konuda. Yani iddialı mı İznik Çinisi alanında Metropolitan Müzesi... ...yoksa bu da kendisini geliştirmek istediği alanlardan biri mi? Evet. Çin, yani İznik Çinlisi koleksiyonu olarak yani benim için önemli bir yeri var. Hani hepsi gösterilmese de ellerinde epey e, eser var. Hı -hı. E, ama tabii e, yani New York gibi ve Metropolitan gibi bir yerden bir de işte Londra'da ben Victoria and Albert'u biliyorum. Hı -hı. Bilmiyorum Portekiz'de Gülbenkian var ama hani böyle birkaç sayılı zaten koleksiyon var. E, genelde e, sanat turistlerinin görebileceği bu, bu. Eserleri. Onlar için çok farklı bir deneyim olsa gerek yani ne bileyim örneğin senin ödünç aldığın kendi sergin için 16. yüzyıldan kalma bir iş, işte. ama şimdi sen 2010'lu yıllarda yaptığın ama yine aynı gelenekle yine İznik'te yani tam mahal, olay mahallinde e, ürettiğin tabii ki güncel olarak yorumlayarak. ...ürettiğin, hatta bir takım meselelerle... ...ilişkilendirerek ürettiğin... E, ...bu işin de onların yine İslam koleksiyonuna giriyor. Evet. Yani 16. yüzyıldan, 17. yüzyıldan... ...başka Çinilerle birlikte... ...aynı koleksiyonda dönemler aşırı... Evet. ...birliktelik söz konusu. Benim için en enteresan olan taraflardan evet. biri... ...buydu açıkçası evet. bu bilgiyi aldığımda. Evet. Harika. Ee, peki... Şimdi Naysiya'dan bahsettik. Çin İznik Çin'i Vakfı'ndan bahsettik. Küçük bir müzik arası verelim istersen. Tam da bu İznik tabii. Vakfı sana çok büyük e, bir ev sahibi yapıyor. Evet, destek oluyor tabii. açıkçası biraz. Onu da gündeme e, getirmekte fayda var. E, pek çok alanda İznik ve çevresinin kültürel dokusuna sahip çıkmaya çalışıyorlar. Evet, evet. ayrıca sanatçılara da güncel sanatçılara da destek oluyorlar. Kesin ve kesinlikle. onları her zaman kapılarını açıyorlar. Bu Hem de, de İznik da. Çinlisi'ni dünyaya tanıtmak için bir takım faaliyetleri var. Ama enteresan başka bir faaliyetleri daha var. Bir viyolo topluluğu var ve viyolo üzerine e, kurslar, atölyeler, kamplarda da düzenliyorlar. Evet. E, şimdi müzik arasında dinleyeceğimiz parça da teknik masamızdaki Berhem'e teşekkür ederek ondan rica edeceğim çalmasını. 10 farklı ülkeden 21 sanatçıdan oluşan İznik Vakfı Viyolo Topluluğu. ...onların 2012 yılında Çırağan Sarayı'nda verdikleri konserden üç buçuk dakikalık bir kayıt dinleyeceğiz. Ee, şöyle söylüyorlar, İzni'nin tarihi güzelliklerini ve zengin kültürünü... ...Çin'in tınısına en yakın enstrüman olarak gördükleri viola aracılığıyla... E, ...izleyiciyle buluşturmaya çalıştırdıkları bir konser. Ve repertuarda besteci e, Nejat Başeymezler'in... ...Türk motiflerini Batı müziğiyle buluşturan düzenlemelerine değer vermişler. Biraz senin çalışmalarına da yakın olacağını <gülüyor> düşündüğüm için bu partiyi seçtim. Müzik arasından sonra e, yakın dönemde ileride yapacağın sergilerden de bahsedeceğiz Elif. Çok teşekkürler. Tabii çok teşekkürler. Açık Radyo'da hariçten sanat programındayız. İznik Vakfı Viyala Topluluğu'ndan e, besteci Nejat Başeymezlerin Türk motiflerini batı müziğiyle buluşturan bir düzenlemesini dinledik. E, bir konuğum var bugün sanatçı Elif Uras. Çalışmalarını İstanbul, İznik ve New York'ta <gülüyor> sürdüren bir sanatçı. Zaten buluşma sebebimiz de son dönem çalışmalarından birinin New York'un önemli müzesi Metropolitan'ın daimi koleksiyonuna girdiği haberi. New York'ta hayat nasıl devam ediyor Elif? Oradan sorayım. Saflar sıklaşmaya, hayat zorlaşmaya başladı dünyanın her yerinde kültür sanat insanları için. Sonrasında da gelecek sergilerin varsa onlarla konuşmak isterim. Tabii, e, evet e, ben e, uzun süredir yani New York'ta okula gittim, sonra eşim Amerikalı, e, o yüzden orada kaldım. E, orada bir atölye, atölyemiz var, e, yani resim çalışmalarımı orada sürdürüyorum. Ama e, açıkçası yani New York'ta tutunmak ve yaşamak yani sanatçı yaratıcı kesim için çok zorlaşmaya başladı çünkü 2008'deki ekonomik yüzden sonra e, yani finans ve sermaye sektörü e, iyileşip varlığa varlık katarken e, orta sınıf veya yaratıcı sınıf e, yani zorlanmaya devam ediyor. E, ve de e, şu anda ekonomik ve politik belirsiz, o kadar e, yoğun ki e, bu böyle bir ortamda hani sanata e, paraya tıran kesim veya koleksiyoner kesimi de e, Daha tanınmış veya daha yerleşmiş veya yani daha oturmuş sanatçıları arkasında durmaya başlıyorlar risk ve almak risk istemiyorlar. almak istemiyorlar. O yüzden genç ve yeni sanatçıları hani destekleyecek sermaye de başka tarafa yöneliyor. Amerika'da biliyorsunuz bir devlet desteği yok hiçbir konuda. O yüzden her şey özel desteğe dayanıyor. O yüzden de sanatçı ismi daha da yani genç sanatçılar daha da zorlanıyor. Böyle bir durum var yani. Yine, de, yine de ne güzel ki bütün bu evet. olumsuzluklar ya da giderek <gülüyor> evet. çalışma alanlarının darlaşması ve zorluklar içerisinde Amerika'da kişisel sergin yakın evet. dönemde geçtiğimiz yıl gerçekleşti. Evet. Evet. Öner Kocabeyoğlu'nun desteğiyle ve evet. onun bağışıyla evet. e, Pregnant Haliç 2 senin yapıtın Metropolitan'ın koleksiyonuna e, dahil edilmiş oldu. E, bir şekilde daha zor da olsa evet. projelere <gülüyor> devam etmek gerekiyor. İznik. Vakfının desteği, Saha Derneği'nin desteği vesaire. Ee, Eylül ayında da galeriste bir sergin açılacak. Ondan haberdarım. İstersen programın evet. sonunda da onu özellikle şimdiye kadar bu Çini'yle ilgili yaptığın işlerle bağlayarak yani oradan bir şeyler görecek miyiz? Ya da tam tersi bir süre bunu ara verip başka bir yöne mi, örneğin resmi mi? yöneliyorsun. Evet. Nasıl bir sergi Eylül ayında galerisinde bizi bekliyor olacak? Evet zaten ben seramik işleri hep resimlerimle ilişkilendirmek istediğim için bu sergide de yani çok büyük kapsamlı olarak hem seramik hem resim göstermek istiyorum. O yüzden benim için önemli bir sergi olacak. Hem seramik Yani seramikte nasıl geleneksel motiflerden esinlenerek e, kendi motiflerimi yaratmaya çalış, e, çalışıyorsam bu sefer de biraz güncel e, motiflerden, etrafta gördüğümüz motiflerden ve hani e, tür, türk, türk deseniyle e, Batı desenini e, değişik bir şekilde bir araya getiren e, başörtü. Resenlerinden esinlenerek resimler yapmaya başladım. Bunları da e, seramik e, karo boyutlarına e, da yaparaktan bir şekilde seramikle ilişkilendirme e, yoluna gittim. Bunlar sonra desen olarak, motif olarak görmüştüm. <gülüyor> e, ...başka daha büyük resimlerde kendilerini buldular. Kadınların kıyafetleri, kadınların e, pardisöleri, kadınların eşarpları gibi. Yani bol kadınlı, bol kadın hikayeli, bol desen ve bol motif ve renk cümbüşü <gülüyor> bir, e, bir takım resimler ortaya çıktı. Bu galeriste Elif Ruhas'ın kişisel sergisi. Evet. Tarihleri de söyler misin şimdiden? Hariçten sanat dinleyicileri için. Tarih e, açılış e, 23 Eylül... Tamam. E, Ve 6 Kasım arasında gerçekleşecek ser sergi. Harika. Şimdiden iyi çalışmalar diliyorum Çok o zaman. Çok teşekkürler. Programın sonuna geldik. Hariçten Sanat'ı bu hafta böyle kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Elif tekrar teşekkürler. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hariçten Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.